Gelse de bana gelsene bana gelsene... başlıyor Merhaba, Yedi Yelken'e hoş geldiniz. 95.1 Özgür Radyo'da Yedi Yelken Kültür Sanat programındasınız. Ben programı hazırlayan ve sunan Semra ve Teknik Masada arkadaşım Gökhan'la birlikteliğiniz başlamış bulunuyor. Raşit'ten e, bir şarkıyla başladık bugün Yedi Yelken'e. Ağlama değmez hayat aslında çok eskilerden bildiğimiz bir şarkı ama... E, ...Raşit gerçekten çok güzel yorumlamış. O coşkusunu çok güzel vermiş şarkıya. E, dolayısıyla yeni yıla başladık. ...başlarken hayatın kısalığından e, çıkartmamız gereken derslerden ve de... ...coşkusunun hiçbir zaman eksilmemesinden den vuran bu şarkıyla bağla, e, başlamak istedik. Ağlama değmez hayat dedik. Evet çünkü hayat gerçekten tümüyle bir çaba, başlı başına bir çaba. O çabayı kaybettiğimiz anda hayat da anlamsızlaşabiliyor. O yüzden o çabayı hiçbir zaman kaybetmemiz e, dileğiyle diye başlayalım. Evet sizler de Yediyelken'e katılabilirsiniz. E, şikayet, öneri ve dileklerimizle 0216 330 75 91 92 ve 93 telefon numaralarımız, Radyo.coma mail atabilirsiniz ya da Yediyelken'in Facebook grubuna katılıp orada da yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün neler yapacağız? Bugün e, 2013'e e, yasaklarla, soruşturmalarla girdiğimiz kitap dünyasından e, haberlerle başlayacağız aslında. Ee, son zamanlarda biraz kitaplara ağırlık verdiğimi farkındayım ee, programa başlarken daha çok tiyatrolar tiyatro oyunlarıydı ama son zamanlarda gerçekten e, yayın dünyası kitap dünyası e, biraz daha gündemde bizim de gündemimizde dolayısıyla çok güzel kitaplar çıkıyor bir taraftan gerçekten hayatı sorgulayan bize dayatılan hayatı ve yaşamı sorgulayan kitaplar çıkıyor bir taraftan artık herkesin kabullendiği klasikleşmiş Kitaplar sorgulanmaya başlıyor ee, sistem ve devlet tarafından. Bütün bunları bugün yediyerken de ele alacağız. Sizlerde dediğim gibi bu sohbete, bu tartışmaya katılabilirsiniz elbette. <gülüyor> Evet bu kitaplardan biriyle başlayalım. Ee, çok ilginç ve güzel e, bir başlığı olan bir kitap böyle insanı kışkırtan aslında okumaya kışkırtan bir kitap. Evliliğe Karşı Bir ilişkinin Sosyal, Yasal, Ekonomik ve Psikolojik Sonuçları alt başlığıyla yayınlandı. E, Glenn Campbell'ın e, yazdığı bir kitap e, çevirense Habibe ve Şentürk C aktif yayınlarından çıktı. Bu kitap nasıl elime geçti? Hemen onu kısaca özetlemek istiyorum. Ee, bilmiyorum araların, aranızda dinleyenler e, arasında vardır bilenler. Bu dönemi ben 2012 sezonunun e, kış dönemine 2013'ünde e, ilk bölümüne bir Sirtaki kursuyla başlamış oldum. Ee, hani böyle vardır ya yeni döneme yeni şeylerle kurslarla başlayalım diye aslında İspanyolca ile da başlamıştım ama İspanyolc'ayı bırakmak durumunda kaldım yetiştiremedim ama Yunan e, danslarını bırakamadım Çünkü çok keyifli bir yerde C aktifte ee, yine bu yayınların e, da sahibi olan C aktifte Yunan dansları e, kursuna gitmeye başladım yaklaşık 3 aydır gidiyoruz ve çok keyifli her cuma kaliterasta e, müthiş güzel hem Yunan danslarını öğrenim ...hem hep birlikte bütün gece dans ediyoruz... ...sizi de oraya davet ediyorum bu arada... ...ama Geoaktif yayınları sadece Yunan danslarını... E, ...öğreten ve Yunan danslarının... ...yapıldığı bir yer değil... ...aynı zamanda bir yayın evi... E, ...ve e, Cemal Atilla... ...diye Geoaktif yayınlarının ve... ...Ceoaktif kurumunun sahibi Cemal Atilla... ...aynı zamanda kitaplar da yayınlıyor... E, ...yine bu... ...topraklarda var olan... E, ...kültürleri tanıtmayı hedefliyor... ...dolayısıyla... Kürtçe'den Lazca'ya, Zazaca'ya, Ermenice'ye kadar birçok dil kursu var. Yine bu kültürlerin e, sahip olduğu enstrümanları e, gidip orada öğrenebiliyorsunuz. Yine danslarını öğrenebiliyorsunuz. Ben Yunan danslarına gidiyorum ama hani bunun dışında da birçok enstrüman ve dil kursu da var Ceaktif'te. E Geoaktif yayınları ama boş durmuyor. Kitaplar da yayınlıyor. Geçen dönem Zazaca bir kitap yayınlamıştı. Şimdi de böyle bir kitap yayınladı. Cemal Hoca geçen hafta ...bana bu kitabı verdiğinde çok mutlu oldum. Hani böyle ya evet bir teorisinin olması lazım... ...bu evliliğe karşı olmanın dersiniz ve bulamazsınız ya... ...onu kendiniz bir türlü ifade edemezsiniz. İşte bu kitap onu ifade etmenize neden oluyor. Ne demiş arkasında kitabın arka kapağında? Milyonlarca insanın hayatını etkileyen büyük bir sorunumuz var. Evlilik. Hayatın her gün gözümüzün içine soktuğu gerçekler artık nikah masalarındaki emanet kostümlerle maskelenemeyecek kadar çıplak. Evlilik giderek daha fazla sayıda insana hayatı zindan ediyor. Etrafımızdaki her şey evliliğe işaret ediyor. Hemen hemen bütün dinler, ideolojiler ve rejimler evliliği teşvik ediyor. Eğitim, bilim... Kültür, sanat ve gelenekler evliliği yüceltiyor. Çocukluktan yetişkinliğe kadar adeta evliliğe endekslenerek büyüyoruz. Kutsallığını sorgulamayalım diye her türlü yol ve yöntem deneniyor. Çarpıtma, yalan ve manipülasyon bazen gelenek kisvesi altında, bazen de bilimsel bilgi kılığında üzerimize çörekleniyor. Peki evlilik denilen şey aslında nedir? Sevdiğim insanla bir hayat kurmak için neden toplumun ve devletin onayını almam gerekiyor? Bir ilişkinin nasıl yaşandığı mı önemlidir, yoksa onun belgelenmesi mi? Peki aşk, sevgi, sadakat ve ömür boyu sürmesi arzulanan bir beraberlik resmi bir sözleşmeyle güvence altına alınabilir mi? Evet, bunların bu soruların cevabını veren bir kitap ve bu kitabı yayını e, yayınlayan Cemal Atilla şu an telefon attığımızda Cemal hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz Yedi Yelken'e. E, çok sorularımla sıkıştırmayacağım. Aslında çanak sorular soracağım. <gülüyor> Hiç korkmanıza <gülüyor> <Sıkıştırabilir> gerek yok. <gülüyor> Zaten her gün sıkıştırılıyoruz. <gülüyor> Peki. E, şimdi aslında çok merak edilen bir şey. Şimdi Niye böyle bir kitap yayınlama ihtiyacı duydunuz? Evet. E, şimdi ben 44 yaşındayım. Mahallemde sabahleyin evimden çıkıp Otobüs durağına yürüyünceye kadar neredeyse her gün özellikle de yazın hava güzelken 5-6 e, kişiye evlilik durumumla ilgili medeni halimle <gülüyor> ilgili olarak hesap vermek zorunda kalıyorum. <gülüyor> İnanır mısınız her zaman? Her sabah yaşlı evet. annemle kahvaltıda otururken yaşadıklarım da ayrı bir mesele. Evet. Yani bu öyle bir mesele ki e, böyle toplumda alttan alta yürüyen... İnsanları içten içe kemiren, karşılıklı olarak evet. büyük bir sorun bu. Yani bunu böyle görüyorum ben. Kendi bireysel hayatımdan yola çıkarak söylüyorum Kesinlikle bunu. Kesinlikle sizi Son... anlıyorum hocam bu arada. Ee, pardon? Kesinlikle sizi anlıyorum diyorum. Evet. Sonra etrafıma bakıyorum. Yani acaba bu sorunu yaşayan ben miyim? Ya başka insanlar bu sorunla nasıl baş ediyor? Etrafıma baktıkça böyle yıllarca ve aslında pek çok insanın aynı sorundan müstarip olduğunu ve daha da acısı birçok insanın bu ıı, meseleden bir kurtuluş yolu olarak ıı, bir şekilde evlenmeye karar verdiğini Ya evlenelim de şu dertten kurtulalım artık. Yani bir, bu öyle bir baskı ki gittiğiniz herhangi bir ortamda, hı. dahil olduğunuz herhangi bir grupta şu veya bir şey, bu şekilde bu size hissettiriliyor, bunu yaşıyorsunuz. Bir noktada artık boyun eğ eğiyorsunuz yani. Ya çoğu insan boyun eğiyor. Yani şunu ıı, söylemek isterim ben yani bir takım insanlar birlikte bir hayat kurmak isterler. Hı hı. Bunları da işte o, o birlikteliklerini resmiyete dönüştürmek isterler. Ee, e, evlenebilirler. Ona hiçbir e, itirazım yok. Hı hı. Insan, yani bir toplumda her türlü e, ilişki biçimi olabilmeli bence. Fakat e, evlenmediğiniz zaman e, evli değilseniz ve evlenmeyi düşünmüyorsanız bir adeta toplum tarafından bir diken gibi görünüyorsunuz. Bir çıpan başı gibi görünüyorsunuz. Size bir şeyler eksik olmalı. Ya sorumsuzsunuz. ...ya işte bencilsiniz... Hı hı. ...ya işte sevmeyi bilmiyorsunuz... ...habire sizde bir defo bir şey aranmaya başlanıyor... ...yani bir düşünün... ...ben her evli insanı gördüğüm zaman ona sorsam ki hayırlısıyla ne zaman boşanıyorsunuz? <gülüyor> bu nasıl karşılanır? <gülüyor> Ama bana hep soruluyor bu. Hayırlısıyla ne zaman evleniyorsun? <gülüyor> Çok güzeldi hocam ya. Peki bu Glen Campbell'ı siz nasıl buldunuz? Yani İngilizce metnini mi okumuştunuz ya da biri mi önerdi de çevresini yaptırıp yayınlama ihtiyacı duydunuz? Şimdi şöyle oldu. Ben aslında bu konuyu bir yıl önce falan araştırmaya başladım. Yani bu dünyada bu işler nasıl oluyor? <gülüyor> hani herhalde biz, sadece bizde dinledik. ...değildir bu meseleler. Tabii, tabii. Başka özellikle Batı ülkelerinde falan nasıl oluyor? Orada araştırdığımda bayağı ciddi şeyler olduğunu gördüm. Yani biz bu kitap kitaba benzer bir iki kitap daha şu anda çeviriyoruz. Hı -hı. Tam böyle bir şey olacak bu yani. Böyle bir e, set gibi olacak. Hı -hı. Bir seri gibi olacak. Sonra araştırırken Glenn Campbell'in yazılarını buldum internette. Sonra kendisiyle iletişime geçtim ve bir kitap yazdığını ama o kitabı Amerika'da yayınlatamadığını söyledi. Çünkü işte herhalde yanlış yayıncılara gitmiş. Onlar da biraz muhafazakar olunca tabii doğal olarak... Yayınlamamışlar. Öyle bekliyormuş kitap. Ben de gönder şu kitabı bir okuyayım dedim. Hı hı. Okudum ve hemen e, çevirmeye başladık. Bir Habibe arkadaşımız çevirmeye başladı. Hı hı. Ve şimdi yayınladık. Şimdi kitabın İngilizcesinde yine biz yayınlayacağız Türkiye'den ve buradan dünyaya yayacağız. Çok Böyle güzel. de ilginç bir şey olacak. Çok güzel de hocam. İntikamım korkunç olacak <gülüyor> yani. Hocam gerçekten e, bu mücadelede yanınızda olduğumu belirtmek isterim. Ama Beşik şöyle gülüyoruz. bir durum da var. E, bu ammayı hani kötü bir ama olarak algılamayın ama. Şimdi evet. e, ülkede bir başka başbakanımız var tabii ki. Ve bu başbakanımız sürekli nikahlara gidip nikah şahitliği yapıp her nikah şahitliği. Yaptığında da bir konuşma yapıp lütfen gençlerimiz evlensin, evlenmeyip de kalmasın, evlenmekle kalmasın, üçte çocuk e, doğursun, üç çocuk, en az üç çocuk yapsın diye e, böyle bir e, öneri diyelim e, çok yumuşak bir tabirle öneride bulunup duruyor. Şimdi sistem de bunu bu kadar dayatırken sizin dediğiniz gibi bir normal kavramı varken ve evlenmeyen çocuk yapmayan insanlar bu normalin dışında kalırken Böyle bir e, kitap çıkartmak biraz riskli olmadı mı sizce? Hele de böyle e, bir dönemde. Evet e, tabii beladır bu. Yani <gülüyor> e, pro, problemli bir mesele bu. Şimdi e, başbakanın sağ olsun cinsellik, evlilik meseleleri falan takmış durumda son 1-2 yıldır. <gülüyor> Ama benim umudum inanır mısınız başbakan? Başbakan böyle sürekli bir takım şeyleri vurgularsa ve bir takım taleplerde bulunursa bence toplum biraz kıllanmaya başlayabilir. Ha. Nedir ya şu işin aslı bir düşünelim diyebiliriz. Yani ben tersinden alıyorum. Ama tabii toplumun daha kapsamlı, daha dolaylı, daha ince bir şekilde yaptığı baskıyı başbakan elindeki güçten de herhalde faydalanarak daha doğrudan da ve daha çıplak bir şekilde Hı -hı. evlenin diyor, Hı -hı. çocuk yapın diyor. Yani bu ister başbakan olun, ister ne olursa olursa olun, insanların kendi hayatlarıyla ilgili böylesine önemli kararları yani evlenmek, çocuk yapmak, e, ne bileyim hani bir yerlere yerleşmek Hı -hı. ya da bir aile kurmak böyle kararları başka herhangi bir dışsal otorite veya kişiden etkilenerek vermesi kadar tehlikeli bir şey olamaz. Bunlar evet. çok önemli kararlar ve kişilerin Hı -hı. kendi özgür iradeleriyle kendi başlarına vermeleri gerekiyor. Hı -hı. E, ama ben başbakanın bu söylemlerinin aslında toplumdaki evlilik konusunda, çekirdek aile konusunda var olan kültürün bir yansıması en Kesinlikle. uç örneği olarak görüyorum. Tabii. Sadece yani başbakan söylemese de bu baskı yine var olmaya devam edecek ve var. Ve daha acı yanı şudur. Özellikle Özgür Radyo dinleyicilerine biraz çatabilirim bu konuda. Hı hı. Esas muhalif kesimler, esas bu baskıların acısını çeken, bu toplumda her türlü baskıya maruz kalan, buna karşı mücadele insan eden insanlar evlilik konusunda çok duyarsızlar. Hı hı. Yani bunun pek çok örneğini et, etrafımızda görüyoruz. Esas onların biraz düşünmesi gerekiyor. Evet, bunun üzerine de e, düşünmeye sevk edelim o zaman dinleyicilerimize. Evlilik evet. nedir? Evlilik hayatınızda ne kadar yer tutuyor? Bu kadar önemli bir şey midir evlenmek diye? E, soruları sorduralım ama bu kitabı da mutlaka dinliyorum. Nereden edinebilirler hocam? Ben e, Geoaktif'ten almıştım ama yayın evlerinde var mı kitapçılarda? Yavaş yavaş yayın, yani çok geniş bir dağıtma veremiyoruz. Çünkü küçük bir yayın eviyiz. Hı hı. E, büyük dağıtma veremiyoruz. İşte, Taksim'de Pandora'da falan var, Kadıköy'de Mefisto'da var. Yavaş yavaş alıyoruz ama online olarak daha pratik bir şekilde alabilirler internetten, i̇nternetten. hemen kargoyla Hı -hı. adreslerine gidiyor. Hı -hı. Hı -hı. O biraz daha kolay olacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Ediyorum. Ee, yayınımız maalesef e, bitirmek durumundayız burada. Ee, akşama artık daha ayrıntılı biz konuşuruz hocam. Peki görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek kolay üzere. Geçin. Hoşça İyi kalın. Yayınlar. Kolay gelsin. ...Cemal Atilla ile bir bağlantımız oldu... ...Ücü Aktif yayınlarının sahibi... ...Glen Campbell'ın Evliliğe Karşı adlı... E, ...kitabını yayınladı... Ee, bu kitabı kitaba yine dediği gibi birçok yayın evinden ulaşabilirsiniz. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Ee, biraz evlilik üzerine düşündürecek bir kitap. Tabii ki evlenenlere boşanın demiyoruz ama hocanın dediği gibi her gün niye evlenmedin e, sorusuna maruz kalanlara. E, kalanlar için neden boşalmıyorsun diye sormak ne kadar anormalse insanların neden evlenmiyorsun diye sormak da o kadar anormal bir şey. O yüzden bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Yedi Yelken olarak Emel Müftüoğlu'nun Eğlenilecek, Evlenilecek Kadın şarkısını dinleyerek reklam ve haberlere gidiyoruz. Sonra biz yine buradayız. ...bir aradan sonra devam edecek. Şimdi reklamlar. Çiçek sevgidir, umuttur... ...ve bir kar tanesi kadar masumdur. Gelin sınırları kaldıralım... ...ve dünyayı çiçeklerle donatalım. Roza Çiçekçilik. Adres Merkez Mahallesi... Atatürk Caddesi No 25 gün gören. Telefon 0212 502 0158. Faks 0212 641 4290. Razaçeçecilik.com. Bölge hastaneleri, sağlıklı birey, sağlıklı toplum anlayışıyla, çağdaş donanımıyla, uzman ekipleriyle 24 saat hizmetinizde. Tüm sosyal güvenlik kurumlarıyla anlaşmamız vardır. Maltepe Bölge Hastanesi 0216 441 20 20. Sancaktepe Bölge Hastanesi 0216 621 13 13. Pendik Bölge Hastanesi 0216 585 32 0. Bölge Polikliniği 0216 442 08 20. Başım, Bakırköy Anadolu'm Türkiye evinde 4 Ocak Cuma, Hozan Beşir, pekmez, sakın, sakın, her cumartesi Töre Anadolu sizlerle. E düştü, o, Rezervasyon telefon 0212-542-0126, 542-0126, anadolumturkiyevi.net Şirpin kaşına da Mektup sahnesi her gün farklı yorumculardan türküleri türküseverlerle buluşturuyor 8 Ocak Salı Oğuz Aksaç Rezervasyon 0212 251 0110 251 0110 Mektupbar.com Reklamları dinlediniz. Reklam rezervasyonunuz için 0216-336-4607 Bazen bir insan hikayesinin izinden... Bazen de bir hikayenin içindeki insan izlerinden yola çıkan gezgin martı... ...uçabildiği en yüksek noktada aynası olacak dinleyenlerinin. İstanbul olur masal sözünden yola çıkıp bir hikaye anlatıcısının omzunda... ...günde üç vakit güneş banyolu deniz kokusuyla gelecek kıyılarınıza. Kimin en çok nerede olduğuyla değil... ...sadece ne gelir elimizden insan olmaktan başka dediği gibi şairimin ne olduğumuzu anlatacak... Ve gezgin Martı'nın güncesi bir borcun ödenişi olacak. İlk önce kırıp döktüğü herkes için, sonra da ona inanıp yola çıkan tüm yol arkadaşları için. Eğer sevgiye çıkarsız inanıyorsanız ben Adayşı İmamoğlu sizleri de her cuma saat tam 20'de gezgin Martı'nın güncesine beklerim. Karlı dağların esintisi, bir çobanın kavalından süzülen ezgi, bir aşığın sazından yükselen namedir türkü. Sevdayı, hasreti, sevinçleri, kavgayı türkü tadında yaşamak ve yaşatmak için Serhat Güngör türküname de sizlerle. ve her cuma saat 17'de 95.1 Özgür Radyo'da Konuşmanın özgürlüğüne bağım 95.1 Özgür Radyo Saat on bir. İyi günler, Özgür Radyo Haberleri ile karşınızdayız. Urfa ve Ağrı'da sabah saatlerinde çok sayıda eve baskın düzenlendi. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde belediye ve evlere düzenlenen polis baskınlarında BDP'li belediye başkanı Canan Korkmaz'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi polisleri sabah saatlerinde Doğu Beyazıt Belediyesi belediyeye bağlı çamaşır evi ile belediye başkanı Canan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin evine baskın düzenledi. Keceki operasyonu adı altında yapılan baskınlarda belediye başkanının makam odasıyla basın odası aramadan geçirilirken bazı hard disk ve evraklara el konuldu. Baskınlarda BDP'li belediye başkanı Canan Korkmaz'la belediye meclis üyesi Nazan Bağlan Söğüt, BDP içi yöneticisi Mehmet Birdal'la BDP üyeleri İsa Karan ve Ahmet Utuş gözaltına alındı. Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi ve bazı bağlı köylerde de zırhlı araçlar eşliğindeki polisler tarafından birçok eve eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda en az 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Suriye'nin Halep kentinde bir havaalanına sızmak isterken yakalandıkları iddia edilen 6 Türk pilotu, pilotun, isim ve ünvanları bir haber sitesinde yayınlandı. Suriye'deki El Vatan Gazetesi gibi çok sayıda gazetenin yer verdiği iddia genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı. Ancak Türk subayların gözaltına alındığı haberi Suriye ve Rusya basınında günlerce farklı ayrıntılarıyla yer aldı. Suriye Devleti tarafından sorgulandıkları belirtilen subayların isim, rütbe ve görev yerleri şöyle. Malatya Erhaç Hava Üssü'nde görevli Üsteğmen, İskender Durmat, Mustafa Sevimli ve Yüzbaşı İlhan Tolunay'la Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda görevli yüzbaşılar Durmuş Kevir, Murat Doğan ve Yılmaz Turan. Sorgulanan Türk subaylığın Esad karşıtı silahlı gruplara askeri eğitim vermek için gönderildiği iddia edilirken, gözaltına alınan subaylardan Yılmaz Turan'ın yaralı olduğu belirtildi. İzmir'in Bornova ilçesindeki Supi Koyuncu, Koyuncuoğlu Lisesi önünde parasız eğitim sınavsız gelecek istiyoruz alacağız kampanyası kapsamında bildiri dağıtan 3 Gençlik Federasyonu üyesi gözaltına alındı. Öğrencilerin okul müdürü Beşir Sönmezoğlu'nun ihbarı üzerine gözaltına alındığı belirtilirken polis tarafından darp edilen 3 öğrencinin Bornova Merkez Polis Karakonu'na götürüldüğü öğrenildi. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeyken bir Çevik Kuvvet Otobüsü Tem otoyolun Masak mevkiinde takla attı. Yoğun sis nedeniyle gerçekleştiği belirtilen kazada 12 polisin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası otoyol Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralı polisler hastanelere kaldırıldı. Öte yandan sabah saatlerinde basın ekspres 2 telli Başakşehir yönünde de zincirleme trafik kazası meydana geldi, kaza sonrası bir şerit trafiğe tamamen kapatıldı. Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre Şişli'den alınarak Sarıyer'e bağlanan Maslak, Ayaza ve Huzur Mahalleleri ile ilgili sınır değişikliği anayasa mahkemesine taşınıyor. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla bugün Ankara'ya gidiyor. Bölgedeki vatandaşları temsilen seçilen heyetin sınır değişikliğini öngören yasanın iptali için anayasa mahkemesine başvuruda bulunacağı belirtildi. İstanbul'u sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle iptal edilen İDO şehir hatları vapur seferleri tekrar yolcu taşımaya başladı. İDO'dan yapılan açıklamada Yalova-Yeni Kapı hızlı feribot seferlerinin yapılamadığı belirtilirken şehir hatları vapurlarındansa Bakırköy-Bostancı ile Avcılar seferleri dışındaki hatların açıldığı bildirildi. Pakistan'da kızamık salgınında ölenlerin sayısı 249'a yükseldi. Pakistan Sağlık Bakanlığı genellikle ülkenin güneyindeki Sint ve Belircistan eyaletlerinde etkili olan kızamık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 249'a ulaştığını ölümlerin önüne geçmek amacıyla hızlandırılmış aşı programına başlandığını duyurdu. Bakanlık 11 Ocağı kadar Sint ve Belircistan'ın tüm köylerinde aşı programının tamamlanacağını bildirdi. Haberliye dinlediğiniz yayınımız Yedi programıyla devam ediyor. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne 9510 yazın, boşluk bırakın mesajınızı ekleyin. Tüm operatörlerden 3969'a gönderin. İstekleriniz bize, bizden sevdiklerinize bizden sevdiklerinize ulaşsın. diyerken devam ediyor Yedi Yelken'in ikinci bölümüne Nazan ile başladık. Dillere düşeceğiz seninle dedi. Ta 90'lardan bir albümden bir şarkıydı bu. Çok özlemiştim o yüzden sizinle paylaşmak istemiştim. Gayet keyifli bir şarkı. Ee, evet bugün dedik ya Yedi Yelken'de 95.1'desiniz bu arada onu da hatırlatayım. Ee, Yedi Yelken'de yayın dünyasına bir göz atacağız demiştik. Çünkü bu hafta baya bir çalkalandı yayın dünyası. Biliyorsunuz 2013'e... E, Kitapların soruşturulduğu haberleriyle e, girdik. E, AKP iktidarı yönetim devlet son 10 yıldır e, demokratikleşmekten bahsediyor. Türkiye'nin çok fazla demokratikleştiğinden hiçbir kitabın yasaklanmadığından artık kitap yakmaların mümkün olmadığından falan bahsediyor ama. Gelin görün ki e, gerçekler hiç de öyle değil. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, tavsiye edilen 100 kitap arasına aldığı iki kitap bu hafta baya bir gündeme oturdu. Niye gündeme oturdu? E, bu kitaplardan biri Steinbeck'in, John Steinbeck'in çok ünlü, çok sevilen klasikleşmiş bir kitabı Fareler ve İnsanlar'dı ve bu Fareler ve İnsanlar e, kitabında İzmir'de bir velinin şikayeti üzerine kitabın bir bölümünün sansürlenmesi gündeme geldi. Bu tabii ki çok korkunç bir olay. E, bunun hemen ardından bir haber e, duyduk ki Vazken Solos'un çok sevilen kitabı yine Şeker Portakalı çocukluğumuzda herhalde hepimiz okumuşuzdur. Gayet güzel, gayet duygusal bir çocuğun, fakir bir çocuğun, hayal dünyasını anlatan bir kitap bu kitapta yine soruşturmaya alındı. Yine bir şikayet üzerine. Şikayet üzerine derken eğitim senli bir öğretmenin bu kitabı ...dersinde okutması üzerine... ...yine e, velilerin şikayeti üzerine... ...böyle bir e, soruşturma... ...başlatıldı. Gerçekten... hani ...insanın inanası gelmeyen... E, ...haberlerdi bunlar. E, çünkü işte az önce de... ...söyledik birinci bölümde. Bir tarafta... ...sistemin e, tüm dayatmalarına... ...karşın... E, ...birileri yayınlarına devam ediyor... E, ...aykırı yayınları... E, ...kitapları yayınlamaya devam ediyor... ...ama bir taraftan artık... Kabul gördüğüne inandığımız çok sevilen, çok okunan klasikleşmiş kitaplar soruşturmalara uğruyor. Biraz fareler ve insanlardan bahsetmek istiyorum ben. Ee, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar John Steinbeck tarafından yazılmış bir novella. E, fareler ve insanlar. ilk defa 1937 yılında yayınlanan eser, iki gezgin çiftlik işçisi olan George Milton ve Lenny Small'un büyük bunalım sırasında Kaliforniya'da yaşadıklarını traji yaşadıkları trajik olayları anlatıyor. 1920'lerde kendisi de evsiz, gezici bir çiftlik işçisi olan Steinbeck'in kendi deneyimlerine dayanan novellasının başlığı Robert Burns'ün To a Mouse, Bir Fare isimli şiirinden alınmış. Scott's dilinde yazılan şiirin sıkça alıntılanan İki dizesi şöyledir. E, en iyi planları farelerin ve insanların sıkça ters gider. Bu e, dizelerden yola çıkarak fareler ve insanları yazmış e, John Steinbeck. ABD'de orta öğretimde okunması zorunlu kitaplardan biri olan fareler ve insanlar karakterlerinin saldırgan ve bayağı dili sebebiyle sıkça sansüre hedef olmuş. Bu yüzden de American Library Association tarafından 21. yüzyılın en fazla sorgulanan kitapları arasında da gösterilmiş diyor Wikipedia gerçekten de böyle ee, hala da 2013'e girdiğimiz şu yıllarda da şu zamanda da hala sorgulanıyor bu dili e, nedeniyle. Ee, bunun yanı sıra işte e, dedik ya bir e, haber daha geldi sonra. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser listesi içinde e, yer alan Şeker Portakalı kitabını derste ödev olarak okutan bir öğretmene soruşturma açıldı. Tüm dünyada çocukların ilgiyle okuduğu Brezilyaz Brezilyalı yazar Jose Mara de Vas Vasconcelos'un Şeker Portakalı kitabı Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk okullarında okutulacak 100 temel eser arasında yerleştirildi alıyor. 1968 tarihli roman, fakir bir aile çocuğu olan Zeze'nin yaşadıklarını anlatıyor. Behiye Doktor Nevhiz Işıl İlköğretim Okulu'ndaki 7. Sınıf Türkçe öğretmeni de öğrencilerine performans ödevi olarak bu kitabı okumalarını istedi. Velilerden biri kitabı okuduğunu ve şok olduğunu belirterek kitabın Türk örf ve ananelerine aykırı müstehcen içeriye sahip olduğunu içinde birçok argo sözcük ve küfür içerdiğini belirterek öğretmen hakkında soruşturma açılmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmen hakkında kitabı neden tavsiye ettiği ile ilgili olarak soruşturma açtı. Soruşturma henüz tamamlanmadı. Eğitim Sen Birliğine Oluşum ve Başkanı Barış Ulu Ocak, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kitabın yüz temel eser içinde olduğunu bilmeden, bunu araştırmadan böyle bir soruşturma açılmasının büyük bir cahillik olduğunu belirtti. Okullarda cemaatler tarafından basılan bilimsel ve edebi niteliği tartışmalı birçok kitabın kontrolsüz şekilde dağıtılmasına göz yumulurken dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden birine soruşturma açılmasının bugünkü konjonktürü çok açık ifade e, ettiğini söyledi Barış Uluocak Veli'nin şikayetine kitabın ana karakteri Zeze'nin küfür ettiği bölüm alınırken arkasından gelen bunları kullanmak için yaşın çok küçük hiç hoş değil şeklindeki tek telkinler yer almıyor. Yani kitabın tümünü okumak yerine bir kısmını okuyup bunları öne e, çıkartmayı tercih etmiş veliler. Bunların üzerinden soruşturma açmış. Milli Eğitim Bakanlığı da kendi tavsiye ettiği e, kitaplar üzerinden. Bu arada dün İzmir e, İl Milli Eğitim ...müdürü de bir açıklama yaptı bütün bu tartışmalar üzerine fareler ve insanlarla ilgili. O da ya e, özrü kabahatinden büyük kitabı okumadığını ama şikayet edilen bölümü okuduğunu... ...ve gençlerin bu şikayet edilen bölümü okumasının zaten gençlere bir yararı olmadığını... ...o yüzden çıkartılabileceğini söyledi. Gerçekten e, hani... E, Gülüyoruz ağlanacak halimize diyecek durumdayız. Ee, evet fareler ve insanları son olarak sel yayıncılık e, çıkartmıştı. Şimdi sel yayıncılığın e, sahibi İrfan Sancı telefon attığımızda, İrfan Bey merhabalar hoş geldiniz Yedi Yelken'e. Merhaba hoş bulduk. Ee, e, ne diyorsunuz bu duruma biraz sizden dinleyelim. Biraz komik herhalde değil mi trajikomik? Vallahi fazla söze gerek yok aslında. Yani Steinbeck'in dünya edebiyatındaki yerini... Fariler ve insanların edebiyat ve hatta sinema tarihindeki yerinden bahsetmeye hiç gerek yok diye düşünüyoruz. Yani asıl tartışılması gereken, sanırız işleri zaten önlerine gelen kitapları nereden bir gerekçe bulsak da kendimizi komik duruma düşürmek pahasına hı hı. anlamsız bir rapor yazıp mahkemeye göndersek. Yarın öbür gün başımıza iş açılması, bunun için maaş alıyoruz e, prensibiyle çalışan e, bir kurumlar var hem Ankara'da hem de il şimdi yeni öğrendik illerde de şey kitapları değerlendirme ve izleme komisyonu gibi bir komisyonun varlığından haberdar olduk Bayağı bir sansür kurulu var aslında yani ev evet, bu, bu kurullar bu bu tarz kurullar şimdi bir de tabii şeyle gerekçelendiriliyor. bir veli'nin şikayet üzerine yani Hı hı. şey olmuş Türkiye'de insan insanların istekleri ne kadar böyle her dedikleri hemen işleme sokuluyormuş ya da karşılık oluyormuş evet. gibi böyle de bir evet. hava var değil Ama mi bu, aslında bunlar neden bir... hep şey böyle yasaklama gibi şeylerde daha çok Dikkati alınıyor herhalde. Evet, bürokrasiden hep çok şikayet ederiz. İşlerimizin bir türlü yapılamadığından, günlerce, aylarca sürdüğünden, üstelik de işte insanlar tutuklu tutuklu yargılanırken mahkeme süreçlerinin bu kadar uzun sürmesinden şikayet ederiz. Ama dediğiniz gibi böyle durumlarda hemen anında herhalde e, sonuçlanabiliyor. Peki, hemen makbul vatandaş <gülüyor> e, dönüşebiliyor demek ki birden. <gülüyor> Sendi. Ama ben aslında hı hı. biraz da bu 2-3 gündür süren tartışmanın yanlış bir yerden devam ettiğini hı hı. belirtmek istiyorum. Çünkü şimdi şey algısı var. Yani toplumda şimdi fareler ve insanlarla şeker portakalı yasaklandı ya da sansürlendi hı hı. gibi bir sonuç hı hı. söylenip bunun üzerinden tartışılıyor. Yani pratikte aslında bugün böyle bir şey yok. Evet. Hı hı. Yani herhangi bir... Yani bunu Fazla dillendirip böyle okul yani fareler ve insanlarla şeker portakalının e, okullarda tavsiye edilmesini de e, olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum bu tür haberlerin. ya yani girişim başka ama ortada e, sonuçlanmış e, gibi bir algı üzerinden e, tartışma yürütmek başka. Bu açıdan da e, bunu e, düzeltmek gerekiyor aslında. Hı hı. Peki Sel Yincila bu yönde bir uyarı e, geldi mi? Yani hayır, hayır, bu bölümlerin biz çıkartın. Yok, yok, Ankara, e, hı hı. Biz bunu basından e, hı hı. duyduk. Yani böyle bir şey yok. Böyle zaten pratikte de yani e, bakanlık açıklaması da şey. Yani bize İzmir işte millet Milleti Müdürlüğü'nden böyle bir şey geldi, istek geldi. Fakat biz bunun gereksiz olduğunu hı hı. E, şey yapıp işi sonuçlandırmışlar altında. bu Aslında bu Aralık ayı içerisinde olan bir olay. Hı hı. Daha sonra işte bir gazeteci e, bu süreci e, işte belgelerini buluyor ve yayınlayınca böyle bir e, bitmiş hı hı. aslında sonuçlanmış e, evet. bir şeyin yani bir girişimi sonradan hı hı. kamu -ya yansıması var. Hı hı. Ama şöyle bir şey yok mu İrfan Bey? Belki böyle bir kamuoyu oluştuğu için bir geri adım atılmış olabilir mi? Çünkü hani e, bir biz yasaklandığını söylemedik tabii ki hiçbir zaman ama bir sorgulama var, bir soruşturma var. E, tabii ki yani ee, olayın kendisi hı. haklısınız. Hı hı. Ona bir şey demiyorum ama ama böyle hani bir şeyleri de e, tartışırken aslında doğru yerden e, tartışmak gerekir. Doğru yerden tartışmak hı hı. gerekir. Şey yapıyorum. Yani e, ben şimdi gerek fareler ve insanlar, gerek şeker portakalın çok iyi e, yani gerçekten e, okun, okunması, okutulması gereken kitaplar olduğunu e, olduğuna inandığım için hı hı. yani bu tartışmalardan zarar görmesin istiyorum. Hı hı. Yani hı hı. yoksa e, tabii ki tartışacağız, tartışılsın. E, bu tarz e, varsa girişimler ki var böyle bir girişim. Bunlar püskürtülsün. Hı hı. Bunlar hepimizin e, ortak tepkileriyle e, oluşacak şeyler. Hı hı. Ama e, biraz daha e, şey... Dikkatli bir e, hı hı. dilde gerekiyor. Hı hı. Peki e, çocukların, ailelerinin bu tür şikayetlerde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Halkımız çok mu e, artık bu konuda ahlak, Türk aile yapısına uygun ahlaki, örfi değerleri daha mı fazla önemsemeye başladı? Yoksa e, bakanlıklar bunları daha mı çok önemsemeye başladı? Ne diyorsunuz? Ya Biraz da şey bunu ben... E, toplumdaki kutuplaşma ile ilgili e, değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir bir takım e, okul e, yani olaylardan da işte gazetelere yansıyan şeylerden de görüyoruz. Hı hı. Şimdi öğrenci e, şey öğretmen e, farklı bir e, işte diyelim ki eğitim senliği ise işte hı hı. E, onun e, öğrenci e, velisi de e, farklı bir görüşteyse o onu izlemeye e, yani oğlunun üzerinde ya da ev, çocuğunun üzerinden o öğretmeni izlemeye başladı. Hı hı. Yani böyle bir aslında bir paranoyanın yansıması olarak da bakmak lazım. Yani toplumdaki bu kutuplaşmaya birlikte düşünmek lazım. Hı hı, hı hı. Peki bir yasaklama girişimi olursa ne yapar sel yayıncılık? O, Valla böyle bir şey yok yani Hı -hı. olmaz. Yani bunu hele fareler ve insanların yani yayıncısı olduğumuz için bunun üzerinden konuşuyorum. Hı -hı. Zaten yasaklanma diye bir şey e, yok. Yani olmayan bir şey üzerinden de Hı -hı. şey yapmıştı. Daha önce yargılandığımız çeşitli Hı -hı. davalar vardı. Burada kitabı e, git, gidiyoruz, savunuyoruz. Hı -hı. E, yani ne gerekiyorsa yapılıyor da. Şimdi burada yani fareler ve insanlar üzerinden herhangi bir şey yok yani şimdi orada bir genel ev sözcüğü var diye veli bundan rahatsız olmuş hı hı. bu yani artık bu kadar da yani bir veli rahatsız oldu diye bir dünya klasiğinin herhangi bir soruşturmaya yani bunu ileriye daha ileriye götürüleceğini de düşünmek ee, ...çok da şey e, karamsar olmayı gerektirir ki buna hiç gerek yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Kültür Bakanı Ertuğrul Güney'in sözlerini de duymuşsunuzdur. O konuda bir e, fikriniz var mı? Ee, tabii, yani Hı -hı. E, kimse Steinbeck'i hizaya getirmeye çalışmasın Hı -hı. E, dedi. Doğru bir söz. Hı -hı. Yani buna kimsenin hakkı yok... E, yani, <gülüyor> doğru bir söz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz İrfan Bey yayınımıza Rica katıldığınız için. İyi günler. Sağ olun, iyi günler. Evet hemen siz dinleyicilerimize de hatırlatalım. Evet İrfan Bey'in dediği gibi Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da kimse hizaya, Yunus Emre'yi, Steinbeck'i hizaya getirmesin dedi. Ama bu bu olayların yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Sonuçta ee, evet bu yazarlar 2013 Türkiye'sinde hala sorgulanıyor yazdıklarından ee, dolayı. Bu arada Ertuğrul Günay, Günay bunları söyledi ama bir taraftan da ee, Brad Pitt'in son filmini ee, de izledi. Ve e, sinema sahibine gerekirse bu filmi e, vizyondan kaldırın bu ne böyle korkunç bir şey dediğini anlattı. Hani çok çelişkili sözler bunlar tabii. Bir taraftan kitapların sansürlenmesine karşı çıkarken bir taraftan bir filmin yayından kaldırılmasını, e, vizyondan kaldırılmasını istemekte ne kadar e, bu söylemlerin samimi olduğunu ortaya koyuyor aslında. Muharreda Türk Kütüphaneciler Derneği Ali Fuat Kartal'da, ee, Türk Kütüphancılar Derneği Genel Başkanı pardon Ali Fuat Kartal'da bir açıklama yapmış bir basın açıklaması. Ee, şöyle diyor Milli Eğitim Bakanlığı bir zamanlar kendi yayınladığı kitapları sansürledi. Önce okul kitaplarındaki halk ozanı Yunus Emre'nin yüzlerce yıllık şiiri talim terbiye engeline takıldı. 10. Sınıf Edebiyat kitabında yer alan Cennet Cennet dedikleri şiirindeki iki satır yayın evi tarafından sansürlendi. Daha da acı olanı Kültür ve Turizm Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu da şiirden beklenen kazanımlar sağlanmıştır açıklaması yaparak sansürü olumlu buldu. Yunus Emre'ye sansür tartışmaları henüz soğumamışken 10. Sınıf Türk Edebiyatı ders kitabında Kaygısız Aptal'ın Nefes şiirindeki Alevilik kültürüne ait kavramların yer aldığı dizelerinde Milliyet Bakanına bağlı Yazarlar Komisyonu tarafından sansürlendiği ortaya çıktı. Ardından İçişleri Bakanından müjde geldi. 1952'den bugüne süren kitaplar hakkındaki toplan, toplatma ve yasaklama kararı 3 Ocak'ta kalkacak dedi. Şimdi de İzmir, İzmir İli Milli Eğitim Müdürlüğü Kitapları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, ahlaki olmayan bölümler içerdiği gerekçesiyle John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" adlı kitabının bazı bölümlerini sakıncalı buldu. Oysa sakıncalı bulduğu kitap 1991 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üçüncü defa 20.000 adet basılmıştı. Yine aynı kitap 1945 yılında yine aynı bakanlık tarafından basılarak okullara dağıtılmıştı. Acaba geçen zaman içerisinde MEP söz konusu kitapları okuyan öğrenciler üzerinde ne gibi travma ve davranış bozuklukları gözlemledi ki? 2013 yılında böyle bir tutum yaklaşım değişikliğine gitti. 21. yüzyılda geldiğimiz nokta şahane. Şimdi sayın bakanlara soruyorum demiş Ali Fuat Kartal. Milli Eğitim Bakanı Sayın e, Ömer Dinçer'in illerin inceleme ve değerlendirme komisyonuna açıklık getirmesi gerekiyor. Az önce e, İrfan Sancı da buna dikkat çekmişti. Biz de bunun bir sansür kurulu olabileceğini söylemiştik. Her il kendine göre kitapları sansürleyecek mi? İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin, gerçekten bugün itibariyle 22.000 kitap üzerindeki yasak kalkacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay Halk kütüphanelerinde de yasak yayın uygulamasına geçecek misiniz diye sormuş. Gerçekten çok yerinde ve çok güzel e, sorular. Biz de bu sorulara yanıt bekliyoruz. <gülüyor> Evet, e, şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Yeni türkünün o eski albümlerinden bir şarkıyla Adı Özgürlük olanla devam edelim. Özgürlüğü her zaman, her noktada talep ederek. Adı özgürlük olan Bir ülkede doğdum ben Suyun toprağı Güneşin memesinde, adı özgürlük olan, ışıklar anasımda. Şirin beşinde bir badem söz konladı adı özgünlük olan yüreği sevdanar Adı özgürlük olan bir ülkede doğmak dileğiyle diyelim ve devam edelim. Yine yayın dünyasına bu sefer e, dünyayı ilgilendiren bir haberle e, devam ediyor sadece Türkiye'den değil. E, Orhan Pamuk'un kabul ettiği ödülü reddetti diye bir haber var bir gün gazetesinde Fransa'da en büyük devlet nişanı Legion d'honneur'a layık görülen ünlü Fransız çizer Jacques Tardi ödülü kabul etmeyeceğini açıkladı. Jacques Tardi daha önce Orhan Pamuk'un da layık görüldüğü ödülü ''Özgür bir adam olarak kalmak istiyorum.'' vurgusuyla reddetti. Ünlü çizer, ''Bazı güçlerin esir aldığı bir insan olmak yerine özgür kalmak istiyorum.'' diye konuştu. Ödülün kendisine verildiğini şaşkınlıkla medyadan öğrendiğini söyleyen Tardy, ''Herhangi bir ödül ya da tatif istemediğini belirtti ve hiçbir şey istemiyorum, asla istemedim.'' dedi. Ünlü çizerin reddettiği ödülü daha önce de Louis Aragon, Albert Camus, Claude Monet, Hector Berlioz, Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir gibi isimlerde reddetmişti. 29 Ekim'de ödül layık görülen Nobel ödüllü Türkiye'li yazar Orhan Pamuk'sa bundan büyük mutluluk duyduğunu açıklamıştı. Bu arada Le Parisien gazetesinin yaptığı ankete katılanların %92'si Fransa'nın en büyük devlet nişanının bazı yazarlar tarafından reddedilmesine şaşırmadıklarını ifade etti. Onur nişanı Nap Napolyon Bonaparte'ın 1802 tarihini imzaladığı bir kanunla oluşturulmuştu. Evet bir devlet nişanını e, reddetmekte muhalif bir yazara yakışan bir hareket herhalde. E, bunu da sizlere aktarmak istedim. Bu arada e, yayın dünyasından biraz tiyatro dünyasına e, akalım. Diyorum ben tiyatroyu çok başladık galiba Betül de yok şimdi ben böyle kaldım yalnız ama bize ulaşan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyuncular Tiyatro Grubu'nun yeni oyunu Onat Kutlar Senfonisi Bahar İsyancıdır isimli oyun izleyiciyle buluşacak. Bununla ilgili bir basın bültenini bize ulaştırdılar. Ee, biliyorsunuz geçen hafta da 7 e, yelken de Onat Kutlar'ı anmıştık onun bir şiiriyle anmıştık kendisine. E, 30 Aralık e, 1994'te e, The Marmara Oteli'ne Konan bir bomba sonucu ağır Yaralanmış e, yaklaşık bir yıl Sonra da yaşamını yitirmişti e, Bu ülkenin yetiştirdiği En önemli aydınlarından Biriydi Onat Kutlar e, Ve Oyuncular Tiyatro Grubunun e, basın bülteninde Şöyle Oyuncular Tiyatro Grubu Onat Kutlar Senfonisi Bahar İsyancıdır adlı Oyunla seyircilerin karşısına çıkmaya Hazırlanıyor Onat Kutlar Bahar İsyancıdır adlı denemesini Onatkutlar Senfonisi adıyla oyunlaştıran oyuncular 2012-2013 tiyatro sezonu için son kez perde açıyorlar ki bu da üzücü, üzücü haberlerden biri ayrıntısını şimdi okuyacağım. Oyuncular tiyatro grubu tiyatroya ve Cem Safran sahnesine Onat Kutlar Senfonisi Bahar İsyancıdır adlı oyunla veda ediyor. Kentsel Dönüşüm adıyla Beyoğlu'nun yeniden yapılandırılması sürecinde birçok tiyatro sahnesi gibi, oyuncular tiyatro grubu Cem Safran sahnesi de Rumelihan'ın otel'e dönüştürülmesi projesiyle kapatılıyor. 1991 yılında Strimberg'in Matmazel Julie adlı oyunuyla kurulan oyuncular tiyatro grubu Cehov'un, Kafka'nın, Leyla Erbil'in, Ursula Le Guin'in, Said Faik'in, Breht'in, Euripides'in ve birçok edebiyatçı ve tiyatro oyun yazarının eserlerini çağdaş bir tiyatro diliyle perdeye taşımaya çalışmış, 2003 yılından beri de kendi sahnesini oluşturarak çalışmalarını burada devam etmiştir. Burada başta 2003 yılında kaybettikleri grup arkadaşları Cem Saf ...olmak üzere Emrah Kolukısa, Metin Arslan, İpek Değer, Çimen Turunçoğlu, Kama Ginkas, Yasemin Alkaya, Sefa Zengin, Celal Perk, Savaş Çekiç... ...Kamil Fırat, İlker Görgülü, Kaan Erten gibi pek çok oyuncu, yönetmen ve müzisyen ve tasarımcının katkıda bulunduğu grup... ...çalışmalarını 21 yıldır soluksuz sürdürmüş, grubun kurucularından Selma Köksal ve Gülsüm Soydan'ın ortak kararıyla... ...artık kendilerini özgürce ifade etme olanağı kalmadığı için bitirmek kararı almışlardır. Oyuncular Tiyatro Grubu'nun son oyunu Onat Kutlar Senfonisi Bahar İsyancı'dır. Onat Kutlar'ın imge yüklü, şiirsel ve çok katmanlı dilinden yola çıkarak beden dili ve hareketin ön planda olduğu bir anlayışla sahnelenmekte. Oyun, gelecek ve ütopyalarımızla aramızda duran duvar ve isyan kavramları üzerine odaklanmakta. Yönetmenliğini Selma Köksal ve İpek Değer'in üstlendiği oyunun müzik tasarımı da İlker Görgülü'ye aitmiş. Oyunda Sevi Algan, Kaan Erten, Duygu Yılancı, Gözün Odabaş ve Berk Bülbül rol alıyormuş. Oyun her Perşembe ve Cuma günü saat 20.30'da Oyuncular Tiyatro Grubu Cem Safran sahnesinde seyredilebilir. Ee, az önce de e, metinde belirtildiği gibi e, Oyuncular Tiyatro Grubu Cem Safran sahnesi İstiklal Caddesi üzerindeki Rumeli Han'da. Dördüncü katta 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ve 31 Ocak'ta bu oyun Onat Kutlar'ın Bahar İsyancı'dır metni sahnede izleyiciyle buluşacak. Gerçekten çok korkunç biz bunu daha önce Betül'le de yayında konuşmuştuk yine yaptığımız bir sohbette. Evet Beyoğlu çok büyük bir kentsel dönüşüm yaşıyor şu anda. O Beyoğlu'nun ara sokaklarındaki hanlarda, binalarda o koca, güzel, büyük, yüksekte. ...çavanlı tiyatroya çok uygun binalarında küçük küçük tiyatro yapmaya çalışan birçok tiyatro grubu yerinden ediliyor şu anda. Oyuncular tiyatro grubu da bunlardan biri. Maalesef bütün emeklerle kurulan o tiyatro... E, ...sahnesini boşaltmak durumundalar ve bir daha da devam edemeyeceklerini düşünmüş olacaklar ki... ...çünkü bir tiyatro sahnesi kurmak ve onu yıkıp tekrar başka bir yerde oluşturmak gerçekten çok zor bir şey. E, bu Onat Kutlar'ın Bahar İsyancı'dır oyunuyla bitirme kararı almışlar gerçekten... hem. Bir taraftan güzel bir haber Onat Kutlar'ın bir metnin sahne uyarlanması bir taraftan da üzücü tabii ki. O yüzden bu oyunu izlemekte fayda var diyorum. Ben mutlaka gideceğim Ocak ayı içinde sizler de izleyin diyorum. Bu arada bir haberim daha vardı. Onu da hemen aktarıp şarkıya geçmek istiyorum. Daha önce de bu oyundan bahsetmiştik. Tetikçi. Tetikçi oyunu Hrant Dink anısına yeniden sahneleniyor çocukların katiller üreten karanlık, karanlıkların tartışıldığı bir oyun e, tetikçi ve Hrant Dink anısına 16 Ocak 2013 çarşamba akşamı saat 20'de adalet talebi olan Herkese e, sahnelenecek Garaj İstanbul'da e, adalet talebi olan herkes bu oyuna bekleniyor. Tetikçi'ye 16 Ocak Çarşamba akşamı saat 20'de Garaj İstanbul'da. <Gülüyor> Evet gelin şimdi bir semah dinleyelim. Gerçekten çok güzel bir semah. Ee, Zerrinozer'in diline de çok yakışan, sesine çok yakışan bir semah. O da çok güzel söylemiş. Ee, ondan dinleyelim sonra devam edeceğiz. <gülüyor> sürdürsün ililiyorsun sarı dur nefsin yeranım ciğerlerin narenlendiğimi narenlendiğimi narenlendiğimi yoksa sana yoksa sana ya düzenli düzlüler perdeleri mis'i mebdi ler gözdü yer Allah'ınla tellide durun sine yer yoksa ciğer, yoksa nereye Yar bana yar eler der esir der nedir buna çareler? Arma duram tel mi duram sinel yar elendi mi? Yoksa ciğer, yoksa ciğer, Tıran için, için. ahmalimi bilmezsin Bendeki ya, bendeki ya Neler türlü türlüdür Öğüt versen, öğüt versen Öğütümden almazsın Bendeki ya, bendeki ya Uçup hava, uçup havalanma yerlere karşı Bülbül bül figan, bülbül bül figan eder günlere karşı Gel beni al, gel beni al, asma elleri karşı Bendeki ya, bendeki ya Müthiş bir altyapı e, Enstrüman senfonik çalışma e, Çok güzeldi e, Tülay Yurt ile birlikte Zerrin Özer bu şarkıyı Seslendirdi e, Semah'ı dinledik e, Ve programın sonlarına geliyoruz Bir e, sergi ve söyleşi Haberim olacak Evet Nazım Hikmet biliyorsunuz 15 Ocak e, doğumlu, 1902 doğumlu. Dolayısıyla doğum günü yaklaşıyor. Bununla ilgili e, Kadıköy Belediyesi de her yıl olduğu gibi bir sergi açacak. E, Nazım Hikmet'i doğumunun 111. yılında bir dizi etkinlikle anacak. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim Diyerek Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi ve Yapı Kredi Kültür Sanat İşbirliği ile hazırlanan Nazım 111 yaşında Nazım sergisi e, açılıyor Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Evrensel şairin tabloları belgeleriyle zengin bir içeriğe sahip olan sergi 12 Ocak 7 Şubat tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde izlenebilecek. Bunun dışında bir de söyleşi ve belgesel gösterimi oluşturdu olacak bu da yine 12 Ocak'ta e, gerçekleştirilecek. E, CKM Büyük Salon'da e, Can Dündar'ın Nazım Hikmet Belgesel e, filmi, Nazım Hikmet Belgeseli filminin gösterimi olacak ve ardından bir pane, panel gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü gazeteci yazar şair Ataol Behrimoğlu'nun yaptığı söyleşi de yazar Orhan Karaveli, gazeteci yazar Refik Erduran ve sanatçı Rutkay Aziz e, birer konuşma yapacaklar bu panelde yer alacak. Ve soruları yanıtlayacaklar Nazım Hikmet'le ilgili bu panelde 12 Ocak'ta saat 14'te başlıyor az önce belirttiğim gibi CKM Büyük Salon'da. Ve bir konferans haberini de vermek istiyorum. Bundan sonra da tekrar ederiz tabii ama unutmadan bana gelen bu konferans haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyaca ünlü Amerikalı dil bilimci ve düşünür Noam Chomsky'nin vereceği konferans... ...18 Ocak Cuma günü saat 15'te Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeki Albert Long Hall'da e, saatli binada gerçekleştirilecek. E, bu konferans 2013 Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü adı altında düzenleniyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde her yıl Hrant Dink'i almak üzere gerçekleştirilen konferansın altıncısı olan etkinlik... ...okul dışından katılımada açık olarak gerçekleştiriliyor. Gerçekten İnan Chomsky'yi dinlemek istiyorsanız e, bu konferansı kaçırmayın Derim 18 Ocak Cuma günü saat 15'te Boğaziçi Üniversitesi'nde. Evet e, kentsel dönüşüm dedik kentsel dönüşümün ilk e, kurbanlarından e, bir mahalleydi Sulu, Sulu Kule bu Sulu Kule ile ilgili yapılan bir e, belgesel filmin gösterimi olacak e, 8 Ocak e, Salı günü saat 18.30'da İstanbul Barosu Orhan Apaydın konferans salonunda gerçekleştirilecek Sulu Kule kimin için dönüşüyor adlı bir belgesel bu eğer e, Kentsel dönüşümü anlamak, kime nasıl zarar verdiğini ve kimin bundan e, faydalandığını anlamak istiyorsanız, bir kentin nasıl dönüştüğünü görmek istiyorsanız e, bu filmi kaçırmayın derim ben de. Sulu Kule kimin için dönüyor? 8 Ocak Salı günü saat 18.30'da İstanbul Barası Orhan Paydın Konferans Salonu'nda. ...tüm e, kentsel dönüşümü anlamak isteyenler bu filme bekleniyor. Diyelim ve programı bitirelim artık yavaş yavaş. E, evet şimdi bir şarkıyla veda edeceğiz. Çok keyifli bir e, şarkı. Kafe Aman İstanbul grubunu bilir misiniz bilmiyorum ama e, ben çok seviyorum. E, Türkçe ve Rumca şarkılar söylüyorlar. Hatta bazen de bu ikisini bir arada bizim çok iyi bildiğimiz, çok sevdiğimiz şarkıları Rumca ve Türkçe yorumluyorlar. Olmaz olmaz bu iş olamazı dinleyeceğiz. Bugün yedi yelkeli bununla veda edeceğiz. Önce Rumca sonra Türkçe yorumuyla. Haftaya Cuma görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen burada olun. Radyonuzun başında olun. Çünkü biz bu mikrofonların başında olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altyazı <gülüyor> Όχι, όχι, κι ας μην αγαπάς Μην είναι μου και μην μ' αγαπήσεις Μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις Και λίγο, λίγο θα με συνηθίσεις Όχι, όχι, μην είναι παραντάς Όχι, όχι, κι ας μην μ' αγαπάς Τι θα γίνω μες στη ζωή Αν ξυπνήσω ένα πρωί Και κοιτάξω την αγκαλιά μου Από μέσα να λείπεις εσύ Μην με μαζί μου και μην με αγαπήσεις Μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις Όχι όχι μην με παρακάς Όχι όχι κι ας μην με Seni, inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Gözünü böyle açma demedim mi? Gözler mananı süzme demedim mi? Çalım satma bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Helo bakmaz gözün yaşına, gençler açar sonunda başına. Yükseler koşmaz inadına, pişman olur dönersin bana. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Gözsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Olmaz olmaz, piş olamaz. Yalvarma bu iş olamaz Bu kadar çapkın Olma demedim mi Gözünü böyle Açma demedim mi Gözler manalı süzme Demedim mi Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma Bu iş olamaz Olmaz olmaz Bu iş olamaz Hiç yalvarma Bu iş olamaz Kedi Yerken programını dinlediniz. Şimdi reklamlar...